Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının da etkisiyle Akdeniz ülkelerinde orman yangınları büyüyor. Türkiye'de de birçok ilde orman yangınları tespit edildi. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 14 bin kişi tahliye edildi. Yangın Teste de Buch ve Landras bölgelerine de yayıldı. Portekiz'deki yangın şimdilik kontrol altına alınırken İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan'da orman yangınları yayılıyor. İspanya'nın güneyindeki Mihas tepelerinde 3200 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı daha sonra geri dönebildi. Portekiz'in kuzeyinde İspanya sınırı yakınlarındaki Foscoa bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti. Portekiz'de yetkililer sıcak hava dalgası yüzünden çoğu yaşı büyük kişiler olmak üzere toplamda 659 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumartesi gecesi Fransa'da çoğu Atlantik kıyılarında olmak üzere 22 bölgede daha turuncu alarm ilan edildi. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darman'in 10.000 hektarlık ormanlık alanın yandığını açıkladı. Alplerde sıcak hava nedeniyle buzullardan kaya kopması tehlikesine karşı Mont Blanc Dağı'nın tırmananlarının seyahatlerini ertelemeleri uyarısı yapıldı. Erteleyin dendi. Uluslararası Enerji Ajansı, ülkelerin güvenli tedariği sağlamak ve gezegeni ısıtan karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini karşılamak için Çin'de yoğunlaşan güneş paneli üretiminin farklı bölgelere dağılması gerektiğini duyurdu. Uluslararası Enerji Ajansı yeni bir raporda dünyanın güneş panellerinin temel yapı taşlarını üretmek için mevcut kapasitesini 2030 yılına kadar ikiye katlaması gerektiğini söyledi. Kısmen Çin yatırımı sayesinde güneş ışığını elektriğe dönüştüren güneş fotovoltaik teknolojisi dünyanın birçok yerinde enerji üretmenin en ucuz yolu şu anda. Uluslararası Enerji Ajansı 2021'de Çin'in polisilikon üretim kapasitesinin %79'una ev sahipliği yaptığını söyledi. Sadece Sincan bölgesi %42'lik üretim oranına sahip. Rapor'a göre Çin yakında dünyanın polisilikonunun %95'ini üretecek. Rusya gazına bağımlılığı azaltma baskısı altındaki Avrupa Birliği, parça üretme kapasitesini yeniden inşa etmek için ne gerekiyorsa yapma sözü verdi. Evet, Rusya Gazına bağımlıktan sonra Çin polis silikonuna bağımlılık gelecek yoksa başımıza. Avrupa hükümetlerinin son haftalarda kömür rezervlerinin geçici olarak kullanıcına dair açıklamalarına karşı kömürün ötesinde Avrupa yani Europe Beyond Coal bir rapor yayınladı. Ve 2030'da dek kapatılması planlanan Avrupa'daki kömürlü termik santral sayısının 171'e yükseldiğini raporluyor. Kömür kullanımından vazgeçerken gazı kullanmaya devam eden hükümetler Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini kesme tehdidi nedeniyle önümüzdeki kış öncesinde acil durum senaryosunda kömür kullanma seçeneğini eklediler ama acil durum. Bununla birlikte kısa vadeli kesintilere yanıt verme amaçlı önlemler haricinde hiçbir Avrupa ülkesi mevcut durumdaki 2030 yılına dek kömür kullanımını kaldırma planını da değiştirmiş değil. Kömürün ötesinde Avrupa kampanyası direktörü Catherine Gottman... Avrupa ülkeleri enerji tasarrufu önlemleri ve yenilenebilir enerji çözümlerine dair daha önce daha sıkı taahhütlerde bulunmuş olsaydı ve bir fosil yakıttan başka bir fosil yakıt kullanarak uzaklaşmaya çalışmasaydı kömür santrallerini geçici de olsa yeniden devreye sokma kararları önlenebilirdi dedi. Kömürün ötesinde Avrupa kampanyacısı Duygu kutlu aysa şöyle dedi. Avrupa ülkelerinin 2030 yılına kadar kömürden çıkış hedeflerinde bir değişiklik yok.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 Yapılmasını ne yazık ki geciktirdi diyor. Türkiye'nin de aynı hataya düşmemesi gerektiğini söyleyen Kuttay. Türkiye acilen enerji tasarrufu ve yenilenebilirlerin kurulumlarını önceliklendirmeli. Kömür ve gaz gibi fosil yakıtlarda ısrar. Önümüzdeki dönemlerde de tekrarlanması beklenen bu krizlere karşı enerjide dışa bağımlı olan derin bir ekonomik krizden geçmekte olan Türkiye'yi iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden birinin yer aldığı için de çok daha kırılgan bir hale getirecek dedi. Bir günden Aycan Karadağ'ın bir haberi var. İzmir'de kontrolsüz yapılaşma ve talanla karşı karşıya olduğunu ifade etmiş Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çeşme Turizm Projesi planlarına karşı açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi bilirkişi raporunu yok saymış. Yürütmeyi durdurma talebini red etmiş hem de oy çokluyla. Davanın avukatlarından Şehrazat Mercan bir güne yaptığı açıklamada rapor ortada proje için kamu yararı yok dermiş. Projenin doğaya vereceği zarar bilirkişi raporunda detaylı açıklandı. Danıştay'ın aldığı bu kararı anlamak mümkün değil. Karar karşı Danıştay idari davalar genel kuruluna itiraz ettik. Proje ile ilgili son kararı genel kurul verecek. Bu projeye karşı mücadelemiz sürecek. Tüm kent birleştik. İzmir'de bu projeyi yaptırmayacağız diye konuştu. Bir kişi raporunda projenin kamu yararı taşımadığı belirterek şöyle denmişti. Koruma alanların yanı sıra turizm kullanımlarına do dolayısıyla da yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının tarım ve orman alanları, doğal değerler, su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önünde alındığında kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varılmış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.